بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وبعد الله عز وجل bize çok nimetler verdi. Kur'an-ı Kerim de bize diyor: "İn tauddu ni'metallahi la tahsuha." Allah'ın nimetlerini saymaya kalksak onların çokluğundan sayamayız. O kadar çok nimetler verdi Rabbimiz. Ama insan bu nimetleri görmüyor. Madem aynı nimetler yanındaki insanlar da vardır. Onların üstüne çıkarsa o nimeti görür. Sağlık, sağlık da olursa parayla olursa başka bir şeyler olursa o zaman onu görür. Ama bu göz Allah bize verdi nimettir. Bu kulak nimettir. Bu dil nimettir. Sahatin nimetleri tek tek onları saysak bitiremeyiz. İnsan hastanelere giderse orada bakarsa hastanelerde insanların haline ne kadar çeşit çeşit hastalıklar var. Allah Azze ve Celle o kadar bize organlar verdi her organ işi başka sistemi de başka hepsi beraber aynı zamanda çalışıyorlar acayip bir ince bir iş vardır bir öğretmen söylüyordu bizim okulumuzda eskiden diyor insanın hücresi en büyük fabrika dünyada hangi yönden en büyük büyüklük, büyüklük, büyüklükten değildir İşinden, yani kimya yönünden bir sürü işler oluyor aynı anda siz düşünün insan ne yiyor ne içiyor bu insanın ucunda hangi şeylere dönüyor nasıl hararete dönüyor nasıl düşünmeye dönüyor yani bu güç hangi şeylere kullanılıyor bu bir tek hücreyi söylüyoruz. İnsan vücudunda kaç hücre vardır? Milyonlarca dersem azdır. Bu hücrelerde devamlı ne diyeyim? Yıkım, inşaat vardır. Yenileme devamlı vardır. İnsan bir yara elinde ol olursa binlerce hücreler ölüyor. Kısa bir zamanda Allah azze ve celle yerine yaratıyor. Şimdi hocalar da konuşacaksa ya da bilim adamları gelirlerse saatlerce konuşurlar. Peki kaç şey insanın vücudunda vardır bu hücreler gibi? Bunları bıraksak insanın aklı, düşünecekleri, hidayeti, malı, mülkü, keyif bilmem ne hepsi Allah'tan nimetlerdir. Bu nimetlerin en büyüklerinden bu dil Allah bize Azze ve Celle bize verdi. Bu dil çok büyük bir nimet. İnsan dilsiz dilsiz olunca, milletle oturunca bir sürü şeyler aklına gelir. Onu konuşacak, söyleyecek, anlatacak. Hareket edemiyor, konuşamıyor, bir tek dinliyor. Ama bu dilin nimeti ne kadar büyük nimettir, yine ne kadar büyük bir insan onu düzgün tutmazsa ne kadar büyük bir tehlike, ne kadar büyük bir zarardır. Allah Azze ve Celle bize bu dili verdi, emirler verdi bize. Bu dil insan onu temiz tutması lazım, kirletmeyecek. Temiz tutmak hangi yönden nasıl, kirletmesi de nasıl bu çok geniş bir kapı. Yani bir tek valla pis kelime ağır kelime söylemesin iş böyle bitmiyor. Allah Azze ve Celle Beled Suresinde bize not veriyor, bizi uyarıyor bu nimet için diyor bu insana iki göz ona vermedik mi ve lisanen dil ve şefeteyn iki dudak Allah bu nimetleri bize sayıyor, sayıyor onun kıymetini bilelim diye bu nimetlerin kıymetlerini öğrendikten sonra onları nasıl kullanacağız biliriz Allah Azze ve Celle bir insana para nimeti verirse zengin oğlu doğdu büyüdü bu zenginliği gördü babası ne diyor bu nimetin kıymetini bilmiyor fakirleri görmedi parayı alıyor sağa sola dağıtıyor ona dikkat etmiyor neden babası bunun için konuşuyor çünkü teriyle getirdi yoruldu getirinceye kadar onu düşünüyor bu nimet elinden kaçmasın ama bu nimet Allah ona verdi küçüklüğünden öyle doğdu yine bu nimet sanki garanti gitmeyecek görüyor Millet günahlar söylerse, konuşursa, yaparsa Allah vakit veriyor, ömür veriyor. Bu nimetleri ondan almıyor. Adam garanti alıyor, düşünmüyor. Ama Allah Azze ve Celle bizi Kur'an-ı Kerim'de tembih ediyor, bize uyarıyor. Bu nimetler büyük. İnsan onları kaybetmesin. Onlar bu nimetlerden kendine cehenneme bir yol açmasın. Bu dil... Allah'ın yolunda kullanılırsa ne kadar insanı yükseltir, Hem dünyada hem de ahirette. Bu dil çok büyük bir nimettir. Ama Allah'ın yolunda kullanılmazsa, günahlar da kullanılırsa ne kadar kötü bir şey, ne kadar tehlikesi de büyüktür. Bu dil ufak bir organ ama tehlikesi belki yani kalp ve dil ve İnsanları ya yükseltiyor ya da düşürüyor. En önemli iki organ insanda bunlardır. Allahu Azza ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor: "Yevme teşhedü aleyhim elsinetuhum ve edihim ve erculuhum bima kanu ya'malun." Nur suresinde. Bu dil bu dünyada insan istediği gibi kullanıyor. Ama kıyamet gününde insan istediği gibi kullanamayacak. Allah Kur'an-ı Kerim diyor, kıyamet gününde şahitler geliyor insanın yaptıklarına. İlk şahit onun dili. Ya ma aleyhim şahit şahit getirecekler mahkemede, ilahi mahkemesinde. Elsinatuhum <gülüyor> bu dil artık diyor, ya Rabbi bu adam beni taşıyan insan böyle böyle konuşuyordu, böyle böyle yapıyordu. Hangi günahlar yapıldıysa Hudil söylüyor. Ya Rabbi böyle konuştum, böyle yaptım, böyle ettim. Ve idihim elleri de konuşuyor. El konuşturuyor Rabbimiz. Diyor ya Rabbi beni kullandı dövmeye, zulüm ederek. Beni kullandı çalmaya. Beni kullandı günahları sayıyor. Ve arculuhum ayakları da şahit oluyor. Ya Rabbi bu adam beni kullandı falan yere gitti beni kullanarak. Orada falan falan günahı yaptı. İnsan bakıyor. Vallahi şahitler uzaktan gelmedi. Hepsi benden. En son diyor, yani yazıklar olsun. Siz yanacaksınız. Nasıl böyle konuştunuz? Yani şimdi ben gireceğim. Siz dışarıda mı kalacaksınız? diyorlar Antaka Allahu allazi antaka şey. Allah bizi konuşturdu, Her şeyi Allah konuşturdu, bilir. Konuşturdu, bilir. bilir. İnsanın dili çok acayip bir şey. Onu düşünürsek dil ne kadar tehlikeli, işi de ne kadar büyük. inanılmaz bir şey gerçekten. Bir düşünelim. Kafir bir insan Müslüman olmak için, Müslüman olmak için ne yapar? Diliyle bir kelime söylüyor. La ilahe illallah bu kelimeyle cehennemden kurtulur, cennetin ehlinden olur. Cehennemden kurtulur bu kelimeyi, cennetin ehlinden olur aslında çok çok çok geniş bir şey. Şimdi dünyanın azabını düşünürsek, herhangi bir azab olursa, hastalıktan insan hastaysa bilmem ne ne kadar acı görürse, bazen hastanelerde insanlar bağırıyorlar acıdan, ne kadar şiddetli bir azab, acı görürse cehennemin acısının önünde bir şey sayılmaz. Hem de ne kadar uzun olursa insan ölünceye kadar bir sene, iki sene, on sene, yüz sene olsun. Cehennemde ne kadar insan kalabilir? Binlerce seneler dersem değil, milyonlarca değil, milyar, milyarlarca dersem yine daha çok, daha çok, daha çok. O kadar uzun bir hayatta insan yaşayacak azabın içinde. Vücudu her tarafı yanıyor. Allah Azze ve Celle diyor. Onların derisi piştikten sonra beddelnahum juluden gayraha. Onlara baş kaderi yaratırız. Neden ya Rabbi? Liyadzûkul azab Azabı görsünler diye. Allah Azze ve Celle cehennemi yarattı. Azabını düşünürsek, uzun ömrünü düşünürsek, her şeyisini düşünürsek gerçekten insanın aklı tahammül edemez. Karşıda da cenneti düşünürsek o da tam zıttı ama bu sonsuz, bu da sonsuz. Arasındaki mesafe ne kadar büyük. İnsan şu tehlikeli hayattan bu güzel hayata geçer bir kelimede. La ilahe illallah deyince kalbinden kurtulur. La ilahe illallah derse ondan sonra 5 dakika sonra vefat ederse bu direkt cennete gider. Hiçbir secde yok. Edemezse Allah Azze ve Celle yetişemedi adam. Müslüman oldu hemen öldü. Allah söz verdi. Cennete gidecek. Bir kelimede insan cehennemden cennete gider. Bir kelimede cennetten cehenneme gider. Küfür kelimesi. Bir küfür kelimesi insanın ağzından çıkarsa o da bu kadar güzel hayatı cennette kaybeder. Ebedi hayat cehenneme. Bir kelimede. İnsan bir kelimede yabancı bir kadın ona bakması günahtır örtülüyken Allah ney onun helali olur onun eşi olur onunla beraber yaşayabilir bir kelimede hoca gelince ka kabul ettin mi ettim bitti bir kelimede evlenmek o kadar büyük bir şey değildir şimdi hayatımızda çok şeyler karıştı evlenmek çok zor oldu haran da çok kolay dinimize dönsek, alimleri tabi'in alimlerine baksak evlenmek ne demek? Sa'idin Musayyib radıyallahu anh rahimahullah tabi'inlerden büyük bir alimdi. Bir günde sabahtan akşama kadar bakıyor, bir talebesi yoktur. Öbürlerine sordu falan kişi, bugün ne sabah namazı gördüm, ne ölen akşama kadar görmedim. Dediler, hoca eşi vefat etti, meşguldur. O bunu biliyor ne kadar iyi birisi, ne kadar yani insan diyor öyle bir damat bulamam düşünürse. Gitti, yatsıdan sonra çıkarken iki talebeye çağırdı. Gelin benimle evine gitti. Kızına dedi, kızım falan kişi sana koca olarak istersen, senin kocan olsun istiyor musun onu dedi. Tabi babam sen bu adamları benden fazla biliyorsun, sen kimi seçersen bana, bana ben isterim. Dedi o zaman üstünü giy gel benimle. Gitti adamın evine kapıyı çaldı. O da dedi kim o? Dedi Sa'id. O da rivayette diyor her Sa'id aklıma geldi ama hocam aklıma gelmedi. Çünkü hayatımda benim kapımı çalmadı. Kapıyı açtı dedi bugün sabahtan şimdiye kadar gelmedin. Seni soruyorum şey kardeşlerimizi soruyorum dediler eşi vefat etti. Dedi evet hocam eşi vefat etti. Dedi benim kızımı bir dinar kabul ediyor musun? Çok ucuz bir mehir. Para değil. Dedi hocam senin kızını kabul etmezsem kimi kabul edeceğim? Dedi hemen kızına çağırdı. Gel kocanın yanına gir. Akit oldu. Nikah akdi. İki şahit bulundu. Kabul etti. Adam da kabul etti. Kız da kabul etti. Her şey bitti. Mehir de vardır. Kız kocanın yanına. Adam dedi hocam böyle mi Dedi Vallahi istemedim bir gece yatmanı eşsiz. Hem de senin eşin vefat etti, şimdi sen dertlisin. Bu yeni gelin geliyor seni unutturur. Evlenmek böyle İslam'da. Şimdi fesattan evlenmek o kadar zor oldu, bir de haram o kadar kolay oldu. İslam'da dediğimiz gibi bir kelime de kabul ettim kadın eşi oluyor, bir kelime de haram oluyor. Yine ona bakması da günah. Boşanma kelimesi. Bir kelime de Peygamber Efendimiz diyor. insan bir kelime söylüyor. Allah'ın rızası ona yazılır. Kıyamet gününe kadar. Bedir ehli. Nasıl Resulullah sellem dedi bilemezsin. Belki Allah onlara dedi. İf'alu ma şi'ytum istediğiniz gibi yaşayın. İstediğinizi yapın. Fe innik kad gafartu lekum. Size affettim. Tabi onun. Onlar bir cehade girdiler. Onun için Allah onlara söyledi. Ama yine hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor insan bir kelime söylüyor Allah'ın rızası ona yazılır. Kıyamet gününe kadar. Şu kelimenin karşısında ne kadar hatalar yaparsa Allah ona affeder. Bir kelimede. Bazen bir kelime Allah ondan kızar. Hemen cehennemi ona yazar. Ne kadar salih amel yaparsa Allah onu siler. Kabul etmez ondan şu kelime için. O zaman şu şu dil konuşunca insan bilecek ne kadar tehlikeli bir şey, ne kadar iyi bir şey. Düzgün kullanırsa insan onu çok yükseltecek. Düzgün kullan, kullanmazsa onu helak eder. Allah Azze ve Şelikaf Suresinde bize diyor مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٍ İnsan bu ayeti düşünürse belki hayatında artık konuşamaz. Çok salih insanların vasfını okurken onları vasfederken çok oruç tutuyor, çok bilmem ne yapıyor, çok çok sadaka veriyor. Onların aralarında diyorlar ve kâne qalilel kelam az konuşuyordu. Konuşmak tehlikeli. İnsan tehlikeye düşmek istiyorsak çok konuşur. Diyorlar atasözüde man kثر Kimse çok konuşursa çok hata söyleyebilir. Ama insan susuyor nasıl hata dilinden çıkacak? Allah azze ve celle diyor, "Ma ilfizu min Onun bir kelime çıkmaz illal deyihi rakibun atid. Güçlü bir melek oturuyor, dinliyor. Atid güçlü. Rakib hemen yazıyor. Böyle dedi, böyle dedi. Her kelime bir kelime kaçılmaz. Vallahi insanın önünde bir teyip olursa bir kamera olursa onun hayatına baksak herkes onun hatalarına bakmasın diye duymasın diye bakarız hep dürüst olur düzgün olur. Bakıyorsun bazı insanlar tiyatroda bilmem nerede rahatına alıyor ne zaman bakarsa kamerayı görürse hemen kendini düzeltiyor bakıyor. Peki Rabbimiz kamera gibi değil. Rabbimiz nerede saklarsak bizi görüyor. Hatta bir tek görmek değil düşüneceklerimizi biliyor Rabbimiz. Allah Azze ve Celle hepsi bütün bunları bize söyledi. Göz bir hiyanet ederse. Dört beş kardeş gidiyorlar beraber. Maşallah hepsi dindar. Bir günah görünürse hepsi bakmazlar. Ama en son kişi bakıyor bütün arkadaşları önünde beni görmüyorlar. Şeytan kandırır bir bakar. Hiyanet etti. Dinine, nefsine. Ama Allah Azze ve Celle bunu görüyor. Hatta bakmazsa bile bir tek düşünürse Allah diyor. Ya'lamu kâinatel a'yun ve mâ tughfîs-sudûr. Kalpler ne sakladıysa hiçbir insan bilemez. Allah bilir. Peki Allah o kadar bizi bildikten sonra nasıl insan cesareti oluyor bu günahları yapmaya bu ayet, ayet özel dil için bir söz söylerse illa ledeyhi rakib rakib yani kontrol eden Ha konuştu mu konuşmadı mı kelime ağzından çıktı yazıyor atid güçlü ne unutabilir ne valla melek duymadı yavaş yavaş konuştu kaçtı bu kelime yok güçlü her şeyi tamamen anlıyor. Hatta bu kelime dalga geçerek çıkarsa yoksa kalbinden güzel niyetle çıkarsa onu biliyor bu melek. Çünkü güçlüdür. İnsan bazen aynı kelimeyi lecretin de belli olur. Konuşma tarzından belli olur. Dalga geçiyor mu doğru söylüyor. Allah bize diyor مَا يَلْفِظُ مِنْ illa اِلَّا لَدَيْهِ atid". عَتِيدٌ وَقَالَ تَعَالَى Nahl <San> Suresinde Allah Azze ve Celle وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالًا وَهَذَا حَرَامًا لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ Bir insan oturuyor. Keyfi için bir şey yapacaksa öbürü diyor günah ya. Diyor yok ya bırak günah diyor. Vallahi günah yapmayalım. Diyor yok yok halal caiz. Ben sana söylüyorum. Benim boynuma bırak. Kıyamet gününde ben sorumluyum. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمْ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ Bir şey haramsa helal demeyin Allah diyor. Haramsa helal demeyin. Helal haram demeyin. Karıştırmayın. Allah nasıl emrettiyse böyledir. Peki sonra ne diyor Allah Azze ve Celle? لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ Allah'ın hakkında iftira atıyorsunuz. Sen dünyada bir insan hakkında iftira atarsa öbür taraf susmaz. Bu benim hakkım. İftira atıyor. Peki Allah'ın Allah hakkında sen iftira atıyorsa kıyamet gününde ne bekliyor Allah'tan Azze, Azze ve Celle? Bu büyük hata dil de, de oluyor. Merak etme. Benim boynuma bırak. As. Bilmem ne. Bu Allah Azze ve Celle diyor. Bunu söylemeyin. İnnel lezine yefterûne alallâhil kezîbe. Kimse bunu söylerse Allah'a iftira atarsa la yuflihûn felaha varmazlar. Felah ne demek? Cennete girmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere diyordu aralarda da otururken "Kulû lâ illallah tuflihû." La ilâhe illallah deyîn felaha dersin. Felah şey varırsınız, cennete girersiniz. Felah cennete varmak. Allah azze ve celle diyor bunlar felaha varmazlar. Cehennemin ehlinden olacaklar. Peki ne dediler? Bir kelime o haram diyor yaklaşma. Yok ya sen de inandın mı? Yok inanacağız. Allah haram derse inanacağız haram olduğunu. Helal derse helal yine haram edemeyiz onu. An bir sahabi Muaz bin Cebel radıyallahu anh diyor kuntu ma'an nebi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir seferdeydik. Allah bilir savaştan geliyorlar bir yere gidiyorlar. Fasbahuhtu qariban minhu yur kan bayla atlari ya da yurkan yan yana oldular yakın ona oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fa qultu ya nabiyallah ey Allah'ın peygamberidir. Peygamberin. Akhbirni bi amalin yudkhiluni al-cenne ve yubiduni anan nar. Bana bir amel söyle cennete beni götürsün cehennemden uzaklaştırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi: "Laqad saltu an büyük bir şey için sordum. Kolay değil cenneti istiyor. Cenneti istiyor kolay mı cennet? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve diyor cennet. Allah'ın malı pahalıdır. Resulullah sallam diyor. Allah'ın malı cennettir. Kimse cenneti satın almak istiyorsa bir ayet söylüyor İnna Allah hastera minel mu'minin anfusahum ve amwalahum bi ennehu lerahumul cenne. Allah iman edenlerden nefisleri ve malları satın aldı cennete gitsinler diye. Cennet ucuz değil. Bu sahabi cenneti istiyor. Ya Resulallah, bana bir amel söyle, bir şey yapayım. Cennete gideyim, cehennemden beni uzaklaştırsın. Allah hepimize cenneti nasip etsin. Hepimiz cenneti istiyoruz. Ama Resulullah diyor, büyük bir şeye sordun. Ama... وَاِنَّهُ leysirun عَلَى men يَسَّرَهُ Allahu عَلَيْهُ Bu büyük şey kimse bu yola giderse Allah ona kolaylaştırır. Allah ona kolaylaştırır. تُقِيمُ السَّلَا ilk önce namazını kılacaksın. Kaybetmeyeceksin. وَتُؤْتِي الزَّكَةِ Zekatı vereceksin. وَتَصُومَ رَمَضَان Orcunu tutacaksın, Ramazan'ı. وَتَحُجَّ الْبَيْتِ Hac yapacaksın. Ondan sonra Resulullah Aleyhisselam dedi اَلَا اَدُلُّكَ عَلَى اَبْوَابِ الْخَيْرِ Hayır kapılarını sana öğreteyim mi? Bu kapılardan girmesi için. اَصَّوْمُ جُنَّ اَصَّوْمُ جُنَّ Yani as e, büyük bir e, Resulullah yani onu övüyor. Bilmiyorum nasıl onu anlatacağım. Büyük bir faydası var. وَالصَّدَقَةُ تُطْفِعُ الْخَطِيَةِ Sadaka vermek günahları Söndürüyor. Nasıl söndürüyor? Kama Ateş yanar kan su üstüne gelirse, söndüğü gibi sadaka günahları söndürüyor. Ve salatu'r racul fi cuf'l leyl. Gece namazı. dedi. Ondan sonra Kur'an'dan ayeti okudu. Tetecafacu cenubuhum ani'l ve ve Yanları gecelerde uzaklaşıyor yataklardan gece namazına kalkıyorlar ya on arabaım ve va Allah'a dua ediyor e diyorlar korkarak ve isteyerek istiyerek isteyerek ve cehennem cehenneminden korkarak Bazı insanlar kendileri çok takvalı göstermek için çok yüksek makamlara geldikleri için anlatma onunu anlatacaklar diyorlar biz Allah'a Allah'ın cehenneminden korkmuyoruz cennetini istiyerek ibadet etmiyoruz. Bir tek Allah'ın yüceltmesi için Allah büyük Rab diye müstahik bu ibadet için ona ibadet ediyoruz. Allah onların ibadetini kabul etmez. Allah insanları cehenneminden kork korkutuyor. Onlar diyorlar korkmuyoruz. E okulda bir öğretmen sopayı tutarsa tehdit ediyorsa bir çocuk ona derse senden korkmuyorum. İlk önce cezayı görecek haşa lillah onlara onur ben, kullarına benzetmem ama manası çok büyük Allah bunları ne asfediyor gece namazını kılıyorlar cennetini isteyerek cehenneminden korkarak. korkacaklar çünkü bu korkmak ibadettir Allah azze ve cel meleklerin hakkında söylüyor ee, Allah'a ibadet ediyorlar korkarak ayette diyor Peki meleklere de Allah'a hiç isyan etmiyorlar. La yaasuna Allah ma ameruhum. Hiçbir günah işlemiyorlar. Yine günah işlemediği zamanda Allah'tan korkuyorlar. Neden korkuyorlar? Çünkü bu korku ibadettir. İnsan Allah'tan korkarsa hiç günaha yaklaşmaz. Ama korkusu yoksa şeytan kolay kolay kandırabilir. İnsan cehennem gözünün önünde kalırsa hep korkuyor. Ya, cehenneme gitsem Allah korusun. Ölümü hatırlarsa korkuyor. Korktuğu zaman günahlardan uzakta kalır. Allah'ın rahmetinden bizi korkutuyor cehennemden. Yoksa Allah Azze ve Celle cehennemin vasfını bize söylemezse biz nereden bunu, onu bileceğiz, nereden ondan korkacağız? La ilahe illallah. Bu ayeti Allah Azze ve Celle ayette diyor. Anil Yataklarından uzaklaşıyorlar, yanları uzaklaşıyor. Yed'ûna Rabbahum. Allah'a dua ediyorlar. Khawfen ve tama'an. Korkarak ve isteyerek. Yine bu ayette ne diyor Rabbimiz? Kimse Allah'tan başkasına giderse, ona dua ederse Allah onu sevmez. Allah sevdiği kulların sıfatlarını söylüyor. Allah'tan istiyorlar. Allah'a dua ediyorlar. Korkarak cehenneminden ve cennetini isteyerek. Ve mimmâ rızaknâhum yunfikûn. Onlara verdiklerimizden sadaka veriyorlar. Şeytan bizi kandırıyor. Ya parandan ne kadar verdin Allah için? Hayır bu senin paran değil. Allah sana bunu verdi. İstediği zamanda kısa bir zamanda senden alır. İsterse bir günde bütün malını mülkünü Allah bitirir helak eder. İnsan demesin benim benim. Sen annenin karnından geldin bir kuruşun yok bir malın yok bir mülkün yok bir şeyin yok. Bilgin de yoktur. Allah hepsini verdi. Dünyayı seni öğretti, işleri öğretti, seni kazandırdı. Senden daha akıllı insanlar, daha çok bilen insanlar sen kazandığın parayı kazanmadılar. Kazandığın hayatı kazanmadılar. Bu Allah verdi. Bu ayette ne diyor? Ve mimma onlara verdiğimiz rızıktan sadaka veriyorlar. Subhanallah. Zaten o Allah'ın ondan bir şey çıkarırsak Allah yine ecrini veriyor sanki bizden çıktı sanki bizim bir sahabi bebeği hastaydı gidiyor geliyor bakıyor bebek hasta derece çok yüksek ölmek üzere gibi hep merak ediyor bir akşam geldi eşine soruyor dedi çok sakin daha sakin olamaz ne sandı çok rahatladı çok güzel uyuyor Karısı süslü, onunla oturdu, beraber yattılar bilmem ne, ertesi gün kocası ne dedi sabahtan. Dedi komşularımız bize bir tencere verirse, bir şey verirse, sonra gelip isterse, hatalı mı bu, kızmamıza, kızmamıza hakkımız var mı? Dedi hayır onların, dedi bizim bebeğimiz Allah bize verdi, Allah aldı. Düşünelim bu kadın, Düşünecekleri ne kadar kibar. Bir de ne yaptı kocasına ikram olarak? O da üzülmesin. O gecede uyuyamaz bu adam. Hep aklı bebeğinde. Adam kızdı. Neden söylemedin dünden? Benim babamın yüreği yok mu? Babanın yüreği yok mu? Ben keyfimi görüyorum. Gecede benim oğlum öbür yatakta ölüm. Gitti onu şikayet etti Resulullah Aleyhisselam'a. Resulullah Aleyhisselam kadını övdü. Sonra dedi sizin geceniz bereketlidir. Size salih bir çocuk Allah size verecek bu geceden Bu hikayeyi anlatıyorum şu çocuk için İnsan ne kadar ağlıyor Görüyoruz televizyonlarda Bir çocuk hastanede ölünce Millet kimisi ne kadar küfrediyor Oğlu öldü diye Ya Rabbi neden onu aldın başkasını görmedin Haşa Allah Azze ve Celle bize söylüyor Bu Allah'ın dediğimiz gibi Allah verdi Allah aldı yine sabredene Allah Azze ve Celle cenneti verir Hadiste insan elhamdülillah derse Allah meleklere soruyor hem de biliyor kulunu, kulunun dediğini. Benim kulum ne dedi? Diyorlar ya Rabbi elhamdülillah dedi. Sana hamd ediyor. Diyor İbn-i li'abdi li beytem fil cennet semmuhu beytel hamd. Benim kuluma cennette bir sera yapın onun adı beytil hamd. Hamd evi. Bir tek Elhamdülillah dediği için Allah ona ne veriyor? Cenneti veriyor. İnsan cennette evi varsa cehennemde olabilir mi? Cennette olacak. O kadar Allah kerim, o kadar bize veriyor. Ama insanlar bu yolu bilecekler. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlara verdiklerimizden harcıyorlar. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ ma اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُونَ Hiçbir insan bilemez Allah ne kadar onlara verecek. <tövbe> Mutluk, O kadar mutlu olacaklar Allah'ın verdiklerinden cennettedir. Cezaen bima kanu ya'melun yaptıkları için. Bu Allah'tan bir hediye. Ondan sonra Sallallahu aleyhi ve sellem tamamladı. Bir Bu konu sen sordun, sana anlattım falan. Onun başını sana anlatayım. Ve amudihi onun direği de anlatayım. En yüksek noktası. قلتُ بَلَا يَا رَسُولَ اللّٰهُ مَعَذٍ بُنُ جَبَلْ Evet ya Resulallah dedi. قَالَ رَأْسُ Emril İslam Bu bütün bu hikayenin başı İslam'dır. Yani bir insan Müslüman olmadan ne kadar ibadet ederse Allah ondan hiçbir şey kabul etmez. Ama Allah Azze ve Ocak zulmetmez. Bir insan bir iyilik yaparsa dünyada Allah ona katları verir ama dünyada ahiret o kadar güzel bir şey ona vermez ahirette bir şey. Allah diyor <gülüyor> bir tek iman edenlere cennet. Bir kafir belki çok merhametli, devamlı sadaka veriyor. Bazen feste bilmem nerede okuyoruz, o kadar zengin bütün bütün paraları dağıttı fakirlere. Cemiyetlere bilmem ne kadar verdi, yetimlere bilmem ne kadar verdi, yaptı, etti. Allah ne kadar verdiyse ondan fazlasını, mutluluk, keyif her şey dünyada verir. Ama ahirete bir şey bırakmaz Allah Azze ve Celle ona. Çünkü Müslüman değil. İlk önce insanın hayatında Müslüman olması. Onun için çok insanlar büyük hataya girerler kafirleri sevince, övünce bir amel için. Allah bu böyle yaptı çok iyiydi bilmem ne. Hayır bu dinimize karşı. Allah Azze ve Celle bize emir verdi. Müslümanları sevelim kafirlere buz edelim. Konunun başı İslam'dır. Amuduhu direyih. Düşünün bir çadır. Şimdiye kadar çok çadırlar var. Ortada bir direk oluyor. Çadır böyle çekiliyor iplerde. Şu direk düşerse çadırda ne kalır? Bir şey kalmaz hemen. Tamamen yıkılır. Wa amuduhu's sala. Onun direği namazdır. Namaz kılmayan bütün ibadetlerin yıkmış olur. Hatta bazı hadisler işaret veriyor bu insan kafirlerden diye. O zaman bir Müslüman Hayatın namazı bırakmayacak. Ne kadar günahkar olursa, hangi hatalar yaparsa bile namazını bırakmayacak. وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِحَادِ En yüksek noktası cihad'dır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya mu'az. Sonra diyor ala ukhbiruke bi melaki zalika kulli. Peki bütün bunları anlattım sana. Bütün bunları hareket ettiren bir şey vardır. Onu sana söyleyeyim mi? Kul tübelâ ya Nebiyallah. Şimdi gece namazını söyledi. Resulullah Aleyhisselam cihadı söyledi. Namazı söyledi. Ee, her şeyi anlattı. Bir şey bırakmadı Resulullah Diyor Ama bütün bunların başı hareket ettiren bir şey var ona. Nedir? Sana anlatayım mı? Evet ya Resulullah dedi. Resulullah dilini tuttu. Fe ehezebi Dilini tuttu ve قال O dedik? <gülüyor> Bunu düzgün tuttu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Fekultu ya nebiye Allah. Ey Allah'ın nebiye peygamberi. Ve inne lemukhâhâdûne bimâne tekelemû bey. Biz bir şey konuşursak Allah bize soracak mı? Yani insan döverse, tabi sorulacak, öldürürse, içki içerse. Ama bir kelime ağzından çıktı sorulacak buna. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Fekiletke ummukaya muad. Yani keşke ölseydim bu kelimeyi söylemeden önce o kadar büyük kelime, o kadar kötü bir kelime sorulacak mıyız? Konuştuklar mız? Vahal yakup bunlarsa filnari, Allah-u Teala yüzlerine, Allah-u Teala yüzlerine, Allah-u Teala yüzlerine, Allah-u Teala yüzlerine, cehenneme u Teala yüzlerine, Allah-u Teala yüzlerine, Allah-u Teala İçki içmekten fazla, her şeyden fazla. Bu hadiste insan bakıyor. Sallallahu sellem o kadar anlattı, anlattı, anlattı dinimizin hakkında. En son hepsini bağladı insanın diliyle. Sonra Muaz ibn Cebele anlattı. En çok insanlar cehenneme giriyorlar dillerin hatalarından. Rav al ve Müslim'in hadisi Ebu Hureyre. Bukhari'de, Müslim'de geçiyor bu hadis. Enne'l-Nabiyye kal, Peygamber Efendimiz dedi. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. بعض إنسان ما بتدرك أن يقول شركان كلمة يليه بكلمة يعني اا اا ما يتبين فيها يعني دقة تموه أن أن, ان, ان يمسه يهوا يعني بكلمة بيومي كتشو دم يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. Doğudan batıya kadar ne kadar büyük bir mesafe var? Ne kadar büyük bir mesafe Allah yarattı? O kadar mesafe cehennemde düşecek. O kadar cehenneme batacak. Bir kelime de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Cehennemi biliyoruz. Derakatun tahta derakat. Yani dereceler var. İnsan ne kadar aşağıya inerse o kadar azabı daha şiddetli olur. En ألتشاك يير جهنم يندي بي الله عز وجل القرآن كريم ده إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أين شدت لأعزاب قيامة قنون ده منافقل بدا أنه لن برابر فرعون ولجاك الله عز وجل ديو أدخلوا آل فرعون ويوم, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب قيامة قنون ده فرعون ويوند استكليان لنشدت لأعزاب سوكوا لماكي منافقل وفرعون جهن ama bir insan bir kelimeden bazen ne kadar iniyor Resulullah diyor. Doğudan batıya kadar bu kadar. Aynı mesafe o kadar inecek cehennemde. Bir de cennette dereceler. İnsan ne kadar yükselirse o kadar naim, nimetler, refah artar. En yüksek yer, en güzel güzel yer El Firdevs'il A'la. El Firdevs bir yer cennette en yüksek noktada. Cennetin ortasında orada peygamberler olacaklar, salih insanlar ve şehitler. Buhari'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Sahih Buhari'de geçiyor. "Annen Nabi sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Men yabmanu li ma beyne lahyeyihi ve ma beyne rijleyhi abmanu lehu'l cenne." Kimse dikkat ederse diline, beyne lahyeyi. Bunlar ikisi lahyeyi adı. Onların arasındaki Resulullah sallallahu aleyhi ve diyor, dil demek. Kimse bunların hatası olmayacak bana garanti verirse ve ma beyne ricleyh, ayakların arasındaki de ona dikkat ederse cennete gidecek diye ben ona garanti veririm. Kesin cennete gidiyor. Ve revet tirmizi yu fî Tirmizi de geçiyor. An Ukbet ibn Amir radıyallahu anhu قال As sahabi Ukbet ibn Amir radıyallahu dedi ki Kultu ya Resulallah men neca? Kurtuluş nedir ya Resulallah dedi bu sahabi. قال امسك kurtuluş istiyorsan sen senin dilini tut ve beytuk senin evin seni evin senin evinde otur vebki ala hatiyatek günah işleyince ağla günah işlediğin için yani iyice pişman ol pişman ol insanlar resul selam gibi bir müslüman Salih bir insan günah yapınca hissediyor bitti. Cehennemin ehlinden olduğu gibi. Ne kadar istiğfar çekerse, ne kadar dua ederse Allah affetsin yine hissediyor sanki bir dağ üstünde var onu ezecek. Münafıklar günah işleyince diyor, "Estağfirullah." Tamam Allah affeder. "Allah'a gafurur rahim." sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzetiyor bir sinek onun burnunun üstünde durdu böyle yaptı sinek uçtu tamam günah gitti hayır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada diyor günah işleyince işlediğin için kendine ağla yani o kadar pişman olacak bir de başka hadiste Sufyan-ı Fekafi sahabelerden soruyor ya Rasulullah bana bir ameli öğret onu sıkı tutayım kurtulayım diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Kul Rabbi Allah Allah benim Rabbim de ''Thumme estaqim'' Dürüst ol ondan sonra Diyor ya Resulullah ''Ma akhwefu ma tekhafu aleyhi'' Peki bunları yaptıktan sonra En çok hangi şeyden bana korkuyorsun ya Resulullah diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Onun dilini tuttu Dedi bundan En çok sana bundan korkuyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi Ve kale Abdullah ibn-i Mes'ud fadul el kelam Abdullah bin Mes'ud sahabelerin en büyüklerinden, fıkıh sahibiydi. Sahabeler hep ona soruyordular Ruhallahu aleyhi e ettikten sonra. Hangi konuda konuşuyor? Hangi konuda uyarıyor sahabeleri? Kimi uyarıyor? Sahabeleri. Onlara nasihat ediyor. Bizim cahilliğimiz o kadar çok, hatalarımız o kadar çok ama yoktuk o zaman da bize nasihat etsin. Sahabeler o kadar mükemmel. Bir hayat yaşadılar onlara nasihat sehat ediyor ne diyor enver Tu konfadul el kelam yani ihtiyaca kadar konuşun ihtiyacın üstü onu bırakın bunu size uyarıyorum size söylüyorum bir hebi size herkes ihtiyaca kadar konuşmayı izin veririm ya da söylerim hak hakkı var konuşmaya İhtiyaca kadar onu geçmesin. Ve kâle Muhammed ibn-i Vâsî ibn-i Muhammed ibn-i Malik ibn-i Dînâr kiramların alimlerinden. Bugün bu alimlerin isimlerini çok söylüyorum. Çünkü konudan biraz çıkayım. Aklıma bir şey geldi. Maalesef insan üzülüyor. Bazı insanlar bizim hayatımızda şimdi bir hoca tutuyorlar. Binlerce alimler geldi peygamber efendimiz zamanından beri şimdiye kadar bir şeye icma ederse ittifak ederse hepsi diyorlar bu haram ya da bu böyledir birisi aramızda çıkıyor onun tersini söylüyor millet onun yanına geliyorlar bir şüphe kalplerine atıyor diyorlar ya büyük alim bu sen ne diyorsun bütün bu alimleri unutuyorlar binlerce alimleri unutuyorlar birisi geliyor ya hadis-i şerifi siliyor, ya kabrinin azabını siliyor, ya da bilmem ne milletin akıllarından siliyor. Ya Büyük alim bu. Hem de onlarla konuşunca, sıkıştırınca diyor, E yani bazı zayıf hadisleri aldı ama o farkında değil bilmem ne böyle bahaneler duyulur. Alimlerimiz varken yeni bilgilere ihtiyacımız yok. Çok alimler dediler. <gülüyor> Bu ümmetin son zamanı ıslah edecek bir şey varsa ancak ilk zamanı ıslah eden şeyleri olur. Kur'an ve sünnet Allah'ın kitabı ve Peygamberin, Peygamber Efendimizin sünneti onlar ilk asırların hayatını düzeltti. Kıyamet gününe kadar bunlar değişmezler. Bunlar tekrar onları sıkı tutarsak kurtuluruz hem dünyada hem de ahirette. Ne dedi Muhammed İbn Vasî' Malik bin Dinara? "Hıfzül lisân eşeddü ale'n-nâsi İnsanlar paranın tutması, tutması, saklaması, biriktirmesi onlara çok zor ama yapabiliyorlar paranın sevgisinden. Dilin tutması daha kolay onlardan. Ama insanlara daha zor. Çünkü onun sevabını beklemiyorlar. İnsanlara daha zor oluyor. Parayı tutabiliyorlar, dilini tutamıyorlar. Hem de dediğimiz gibi bu para dünyada geliyor gidiyor. İnsan vefat ettikten sonra vallahi bir kuruş onunla gitmiyor. Hiç kimse ne kadar zenginse onun kefenine biraz para saklamadılar, vermediler ona. Valla bunun menfaatini görür kabirde. Allah melekler gelirlerse ona sormaya Man rabbuk, Rabb'in kim? Onlara rüşvet verir. Yok bu para ona faydası olmayacak. Hem de hiç kimse ona, onlara vermeyecek. Para dünyada kalacak. Şu kısa hayatta. Ama insanın dili onun faydası ölüm anında görecek. Kabrinde görecek. Kıyamet gününde onu da görecek. Sonra en son ya jennetta, ya cehennemde onun sonuçları görecek. Ve Allah Azze ve biri. "Kötü insanlar için bir gün" demiştir. Kötü insanlar için bir gün. Kötü insanlar için bir gün. Kötü insanlar için bir gün. Kötü insanlar için bir gün. Kötü insanlar için bir gün. Kötü insanlar için bir bir insandı. Umar ibn-i Khattab'ın torunuydu. Onlara, alimlere bir mektup yazdı. El-Evza'i diyor. Sadece ben ve mekhul. O da alimlerin biri. Bu bilgileri sakladık. Bu bilgiler nedir? Bakın ne kadar büyük bir konu onlara göre. Umar ibn-i Aziz yazdı. Biz de onu kaybetmedik, sakladık. Ee bu nedir? Şimdi bize göre çok normal bir şey. Ne dedi onlara? Men akser zikre'l-maut bil Kimse ölümü çok hatırlarsa dünyadan az bir şeyi kabul eder. İlla o kadar yükselecek, o kadar zengin olacak o kadar milletin aralarında bilinçli et meşhur olacak memle. Hepsini düşünmez. Yarın öleceğim bunlardan hiçbir şey alamayacağım yanımda. Daha kanaati olur. Ve men Kimse düşünürse benim konuştuklarım bana yazılıyor, sevabını, günahını yazılıyor alacağım. Bu artık hataya düşmez, fazla konuşmaz. Şimdi bunu söylüyoruz bize çok normal geliyor. Ama bakarız rivayetlerde baştan o ne kadar büyük. Umar bin Abdülaziz yazıyor kimlere alimlere, cahillere değil. Şu iki alim bunu sakladılar, çok kıymetli bir şey. Öbürleri kaybettiler ama biz sakladık. Neymiş? Kimse ölümü hatırlarsa dünyadan az az dünyanın azından kabul eder. İlla olacak değil. Ve قال Abdullah bin Mes'ud, "Vallahi, lillahi ilahe Mes'ud tekrar. <gülüyor> ismi geliyor. o sahabelerin biri. Yemin ediyor, "Vallahi, lillahi ilahe illahu." Ma şey'un ahwaca ila tul sijnin min hada'l lisan hapse girenler çok hırsız bilmem ne falan herkes ne kadar kalacak en çok kalmak lazım olan kimi koyacağız en çok diyor bu dil bu dil hapiste kalırsa içeride ağız kapanırsa insan kurtuldur yani bize anlatıyor dillerinizi ağzınıza sokun ağızlarınızı kapatın konuşmayın cennete varmanız için yoksa insan konuşur, konuşursa hepsi Hayır şeylerin de konuşacak iyi şeyler de konuşacak bir de dikkatli olacak ihtiyaca kadar konuşacak <gülüyor> insan İmam nevi konuşuyor diyor bir insan konuşmadan önce düşünecek benim konuştuklarından fayda görecek miyim yoksa zarar göreceğim din yönünde Fayda görürse konuşacak. Zarar görürse susacak. Fayda ve zararı bir görüyorsa hangisi daha çok belli değilse sussun. Demesin belki bir fayda olur benim konuştuklarımdan. Susması lazım diyor. <gülüyor> İnsanın organları en kötü organ insanda, en çok günah yapabilen organ dildir. O insana en çok zarar edebilir. Elden fazla hem de daquiyim, Hoy, el öldürebilir. Öbür organlardan fazla. قال ابن القيم ومن العجب أن الإنسان يهون عليه تحفظ والاحتراز من أكل الحرام. ابن من Herkes biliyor bu adamın bu alimin fıkhı ne kadar büyüktür. Çok büyük bir alim. Zad-ı Maad kitabı büyük bir kitap fıkıhta çok düzgün bir kitap yani alimler tavsiye etmezdiler bize bu kitabı hataları varsa çok düzgün bir kitap onun ilminden bakalım bu kitabı hacca giderken devenin üstündeyken onu yazdı şimdi biz otururuz iki kelime yazacaksak yüz kitaba ihtiyacımız olur bunu indiririz bunu çıkarırız buna bakarız o kadar büyük kütüphane bize lazım iki kelime yazmak istersek yine Allah bilir ne kadar hatalar çıkacak İbn o kadar güzel bir kitap yazdı onun kütüphanesi aklındaydı hem de okursak kitapta her iki kelime de bir hadis getiriyor ya da bir ait hepsi aklındadır o kadar büyük bir alim konuşunca saçma bir şey konuşacak mı muhakkak çok dikkatli konuşur Bakalım ne diyor? Diyor şaşırıyorum insanlardan. Haram yemesinden korkuyorlar. İnsan kendini tutabiliyor haram yemiyor. Zulümden korkuyor Allah'tan. Kendine, kendini tutabiliyor zulmetmiyor. Zina'dan korkuyor zina etmiyor. Hırsızlık yapmıyor. İçki içmiyor maşallah ne kadar salih birisi. Günaha bakmıyor. Ama diline gelince onu tutamıyor diyor şaşırıyorum insanlardan yani bir tek bu dil zor kaldı hem de dil en çok tehlikeli olan şey sonra diyor Hatta bir insanı görürsün herkes diyor maşallah ne kadar takvalı maşallah ne kadar sadakalar veriyor maşallah maşallah onun hakkında o kadar konuşulur ama bir kelime söyler Allah ondan kızar. Kıyamet gününe kadar belki hiçbir sevap kazanmaz bütün yaptıklarından. İnsan bütün günahlardan kaçabiliyor. Ama dilinden ne yaşayan insanlar ne ölüler kurtuluyor bazen. Hepsini kesiyor, kesiyor bitiriyor diyor ee, diliyle. Peygamber Efendimiz ne dedi bunun hakkında? Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor bir adam... Bir adamın hakkında ne dedi? dedi vallahi, la Bakın bir kelime dediğimiz gibi bir kelime insana ne yapıyor bazen? Bu adam yemin etti vallahi Allah buna affetmeyecek. Dürüst birisi, salih birisi baktı şu adamın günahları çok falan ne gördüyse dedi vallahi Allah buna affetmeyecek. Allah Azze ve Celle yedi gök üzerinden cevap verdi. Adamın haberi olmadı. Allah Azze ve zevcel Peygamber Efendimizi bildirdi. Dedi men zellezi tealla aley kim benim işimi karışıyor. Allah istediği kullarını affeder, istediği kullarını affetmez. İstediği insanlara azap verir, dünyada kimisini ahirete bırakıyor. Allah'ın hikmeti var her şeyde. Sen mi şimdi bunu karışacaksın? Bunu affedecek, bunu affetmeyecek? Men zellezi aley kim benim işimi karışıyor. İnni kad ghafartu fulan. Ben onu affettim Allah ve diyor. Ve ahbadtu amalak. Sana affetmeyeceğim. Düşünün her insan ne kadar hatalıdır. Allah ona affetmezse haline ne olacak? Allah diyor onu affettim sen böyle dediğin için sana affetmeyeceğim. Ebu Hureyre radıyallahu anh bu hadisi duyunca diyor Allahu ekber bir kelime söyledi. Ahiretini bitirdi. Cenneti kaybetti bir kelimede. Ebu Hureyre böyle diyor. Av bekad dünyahu ve ahiretehu. Dünyası ve ahiretini bitirdi bu kelime. Bir tek dedi vallahi Allah buna affetmeyecek. Ebu Hureyre diyor bakın. Bir kelimede dünyasını kaybetti ve ahiretini kaybetti. Salih bir adamın önünde birisi bir Müslüman hakkında konuşuyor. Gıybet Gıybet ediyor. Diyor sen cihada çıktın mı? Dedi hayır. Diyor subhanallah. Kafirler senden kurtuldu. Müslümanlar kurtulmadı. Cihada giderse kafirleri öldürür, vurur, kaçırır. Ama cihada gitmedi. Onlar uzak. Hiçbir zarar olmadı ondan kafirlere. Ama diliyle Müslümanlara zarar oluyor. Eziyet ediyor. Bunun hakkında konuşuyor. Buna iftira atıyor. Bunu hakaret ediyor. Diyor subhanallah. Kafirler senden kurtuldu. Müslümanlar kurtulmadı. Yani insan düşüneceklerini düzeltirse bu büyük şeyleri hisseder. Dilde çok iki bela vardır. Çok büyük iki bela vardır. Birincisi konuşmak zamanında konuşmak lazım olunca insan konuşmazsa. Bazen emir bil maruf vermesi lazım. Bazen hak bir kelime bir yerde söylemesi lazım. Bazen mahkemede şahit olması lazım. Hak belli olsun. Gizli kalmasın. Susarsa orada bu çok kötü bir şey. Çok büyük bir günah. Bazen tam tersi. Konuşmaması lazımsa o konuşuyor. Günah olursa bir şey olursa konuşunca bu da kötüdür. Birincisi burada konuşan alim bunu ne diyor orada? dilsiz şeytan gibi. Şeytan gibi. Şeytan günahlara insanı sokuyor. Bu da günahı kabul ediyor. Dilsiz şeytan gibi. Konuşmuyor. Konuş. Millet hakkı bilir, öğrenir, doğruyu doğru ortaya çıkarır. Çıkarırsın. Konuşmuyor. Dilsiz şeytan gibi. Öbürü geveze şeytan gibi diyor. Susmuyor. Rawu ve Muslim'in sahihinde hadis-i Ebû Saîd el-Hudrî'den sallallahu konuşmak lazım olduğu zaman, biriniz من bir münker görerse, onu eliyle değiştirsin. Kim sabır günah görürse eliyle değiştirsin. Eğer yapamazsa, diliyle delilen günahı değiştirsin. Eğer yapamazsa, onu da yapamazsa, kalbiyle kalbiyle etsin." Demesin ya, bir şey yapamıyor O zaman ne diyor abi sözü? Ey cami sen kapalısın ben de rahat oldum. Hayır cami kapalıysa üzülmem lazım. C cemaate gidemiyorum namaz kılamıyorum. Ha, nasıl olsa kapandı ben de rahatım. Bazı hocalarımıza Allah hidayet versin. E, ben memurum sakal bırakması yasak. E, sevinir sakalını keser. O da aynı. Bahane koyuyor. Yok bir sürü hocalar sakallar var. Neden kesiyorsun? Ya yasak biz hocayız ya memuruz falan. Bu da aynı. İnsan böyle düşünmemesi lazım. Allah bir emrettiyse bu emir sonuna kadar koşturacak tatbih etmesi için. Bir günah görürsen eliyle değiştir. Tabi senin sultanın varsa bunun için. Münkeri yaparsa senin oğlun olursa ya da kardeşin sen ona emir verebilirsen değiştirebilirsen. Ama insan gitmesin yolda birisi bir günah yapıyor, bir sigara içiyor, gelir ağzından sokar, şeker yere atar. Yok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize söylemedi davetin usulu var ee, güzel davranmak olacak bilmem ne eliyle değiştirirsin değiştirebilince değiştirebildiğin zaman yapamıyorsan febilisani diliyle nasihat edecek konuşacak güzelcek. eğer yapamıyorsa kalbiyle hiçbir şey yapamıyorum o zaman kalbimde diyeceğim ya Rabbi bu günah onu kabul etmiyorum ama elimde bir şey yok ben bunu kabul etmiyorum ya Rabbi diyecek. sonra Resulü Aleyhisselam diyor ve zalike ad'aful iman bu imanın en zayıf noktası. İnsan günahı görüyor, hiçbir şey yapamıyor, bir tek kalbiyle inkar ediyor. Bu imanın en zayıf noktası. Demek ki kalbiyle inkar etmezse iman bitti kalbinde. Günahı görüyor, rahat rahat onu görüyor, kabul ediyor, bir şey olmadı gibi. Bakın günah yapmadan, günah yapmazsa ama kalbiyle artık inkar etmiyor, onu kabul ediyor, normal. İnsan bu dereceye gelirse demek ki imanı bitti. Bazı insanlar kıyamet gününde gelirler, onların sevapları dağlar gibi. Dil hesabı ortaya çıkınca şu bütün sevapları bitirir. Bunun hakkında konuştuğu o geliyor onun sevabından alır, alır. Bunu hakaret etti, gıybet etti, nemime yaptı bilmem ne. Herkes alıyor alıyor alıyor bütün bu sevaplar gidiyor. İnsan sıfır olur sonra cehenneme atılır. Kimisi dağlar gibi günahlarla geliyor Bağlar gibi günahlarla geliyor. Diliyle hepsini siler. Burada iyilik yaptı, burada istiğfar çekti, burada tövbe etti, burada. Hepsi bu amellerle zikretti, Kur'an-ı Kerim okudu. Bu dilin amelleriyle şu günahlar silinir. En son insan, ter insan tertemiz olur. Cennete girer. Ve Allah'un müsteğan, ve la havle ve la kuvvete illa billah. Velhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebina Muhammed.